<gülüyor> şöyle sormuşsunuz farz namazından sonra istiğfar üç tane nasıl çekilir? Estağfurullah üç kere söylesek yeterli mi? Devamı olan el azim el kerime el rahime lezi la ilahe illa huve el hayyul kayyum ve etubu ileyh denirse bir daha olur mu? demişsiniz. Evet. Doğrudur. Sünnetteki şekli selam verip Herkesin kendisinin Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah demesi gerekir. Hemen selamdan sonra. Allahümme ente's selam ve minkes selam tebarakte ya zal-celal ve'l-ikram. Allah'ım sen selamsın, selam sendendir. Sen mübareksin ey celal ve ikram sahibi deyip Allah azza ve celle taazimde bulunur. Ancak imam olan biraz daha yüksek sesle bunu söyler. Çünkü sünnetteki şekli budur. Yani bugün yaptığı gibi bugün maalesef bizim camilerimizde yapıldığı gibi bunu müezzin söylemez arkadaşlar. Hem bugün müezzinlerin çoğu estağfurullahı terk etmiş durumda. Estağfurullah demiyorlar. Direkt diyor Allahümme de taganni ile söylüyor bunu. Böyle bir şey yok yani bir kişi söyleyecek o birleri dinleyecek. Bu bid'attır. İkincisi ona bir takım eklemeler yapmak da bid'attır. Niçin? Çünkü biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha iyi bilmiyoruz. El-Azim, El-Kerim, El-Lezî, La-İlahe böyle bir şeyler eklemek bu da bid'attır. Niçin? Çünkü mukayyet olarak yani Aleyhisselatü Vesselam belirlemiş ne söyleyeceğini demiş ki Allahümme istiğfardan sonra Allahumma entes selamu ve minkes selam tabarek te yadel jalali vel ikram. İşte insanlar bid'at-ı hasene görürlerse her bid'at bir sünneti yok eder. Şimdi bunu yapan kimse bu eklemeleri yaptığı zaman ne yapıyor? Sünnete muhalefet etmiş oluyor. Aynı şunun gibi birisi hapşırdı. Abdullah ibn Ömer'in yanında birisi hapşırdı. Ve dedi ki Elhamdülillah was salatu wa selamu ala rasulillah sallatü selam. Dedi ki ha, ha, hapşırdıktan sonra hamd etti. Sonra dedi ki Allah Resulüne salatü selam olsun. Bunu duyan Abdullah bin Ömer ona dedi ki Allah Resulü ve sellem bize hapşırdığımız zaman hamd etmeyi emretti. Ancak kendisine salatü selam getirmeyi emretmedi. Bunu da nereden çıkardı Dolayısıyla Burada mukayyet olan bir zikir vardır. Ey aleyhissalatü vesselam'ın bütün uygulamasında yaptığı şey vardır. O da üç defa istiğfar etmesidir. Dikkat ediniz her kişi kendisi kendisi istiğfar edecek. Kendisi tespihatını yapacak yani toplu bir şekilde zikir yapılmayacak. Ancak imam olan sadece şurada. Maar biraz yüksek sesle diyecek ki dan is het niet zo dat je het hebt gezegd, dat je het hebt gezegd, dat je het dat je het hebt Zikir seslerinden anlardık yani mescidin dışında olanlar namazın bittiğini zikir hani bugün de siz camiye girdiğiniz zaman müezzinden biliyorsunuz ki namaz bitti çünkü tesbih yapıyor. İşte o zaman sahabe de diyor ki biz namazın bittiğini diyor namazın mescidin dışındayken tesbih seslerinden anlardık. İşte burada ilim ehlimiz anlıyor ki o zaman birazcık yüksek sesle bu zikir yapılıyordu. Yani herkes kendi başına müstakil yapıyor ancak biraz sesini yükselterek. Hatta önce kısık başlıyor sonra yavaş yavaş bu yükseliyordu. Yani nasıl? Stagfirullah, stagfirullah, stagfirullah. Allahumma entes selamu ve minkes selam. Tabarakte yâzel celali vel ikram. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumma la mani'a lima afayta wa la mu'tiya lima man'ata wa la yanfa'u zal-jaddi min Bundan sonraki biraz daha yüksek sesle. La ilaha illallah wahdahu la sharika Lahul Lehul mulku wa hamdu wa ala kulli shay'in kadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la illa iyyah. Lehun al-Ni'amatu, lehu al-Fadlu, lehu al thenaul La ilaha illallahu mukhlisina lehu al-Din. Ve lehu kerihel kafiru. Sonra 33 defa Subhanallah. Sonra 33 defa Elhamdulillah. Sonra 33 Allahu Akbar. Sonra 100. La ilaha illallahu vahdehu la sharike lehu. mulku ve ala kulli in kadir. Der. unnan sonra ayet-il kursi ihlas, felak, nas. Bazı rivayetlerde bu konuda ihtilaf var. Diyorlar ki ihlas felak nas ayet-i kürsi. E, i̇lim ehli diyor ki ne bazen böyle bazen böyle yapmakta fayda var. Yani bu konuda şey bir şey yok. Ancak Allah-u Alem benim kalbi yani kanaatim doğrusunu bilen Allah'tır. Yani ayet-i kürsi ihlas felak nas olarak kalbim yatışıyor. E, Allah en iyisini bilir. E, ancak bugün mescit içerisinde bu cemaatle kıldığımız namazlarda Eğer böyle biraz sesinizi yükselterek yaparsanız bunu yapamıyorsunuz. Niçin? Çünkü insanların kafası karışıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ya da bunu bilmiyorlar. Garip kalıyoruz yine. Hani diyoruz ya Fetûbel-el-Gurabe, el-lezîne yuslihûne mâ efseden-nâsu min ba'di min sünneti. Hani Hz. Muhammed diyor ya. Gariplere müjdeler olsun. Onlar ki diyor, insanların sünnetimde bozdukları şeyleri ihya ederler, ey düzeltirler. O yüzden mesela Allah selamet versin, Ramazan boyunca Ebu Musab buradaydı, Ebu Musab Hoca buradaydı, bu konuyu konuştuk kendisiyle ve biz mesela iftar yapıyorduk, iftardan hemen sonra cemaatle namaza duruyorduk, bu namaz esnasında eğer ben imamlık yapıyorsam, estağfurullah'a biraz kendim içteceğim kadar söylüyordum. Arkadan da cemaatın her birinin kendi kendine tesbih yaptığını işitiyordum. Ey yani seslerimiz birbirine karışarak tesbihimizi yapıyorduk. Ee, birbirine karışarak yani böyle seslerimiz. Ben bir yandan tesbihimi yapıyorum. Ee, o bir kardeşler de kendi. Ancak biz birbirimize eşlik etmiyoruz. Yani beraber aynı lafızlarla aynı tempoyla değil. Yani bu bir dağıttır. Ancak herkes kendisi için. Bunu yapması, bu gerçekten önemli sünnetlerden birisidir ve arkadaşlar bunun da biliyorsunuz farz namazından sonradır bunun yeri. Farz namazından sonradır bunun yeri. Ey yani bugün sözde hanefiler maalesef şeyden sonra yapıyorlar. Tamamen namazı bitirdikten sonra yapıyorlar. Gerçekten ben bu konuda İmam bu hanife'nin böyle bir istihada olduğunu bilmiyorum. Ancak böyle yapıyorlar. Dolayısıyla bunu belki araştırmak gerekir. Ancak şundan eminiz ki yani ben inanıyorum bütün mezheplerde de böyledir. O yüzden imam genelde Hanefiler bunu yapıyor. O yüzden bakmak gerekir. Doğrusu bu tesbihatın farz namazlardan sonra yapıldığıdır. Yani daha çok nerede var? Mesela öğlen namazından sonra sünnet var. Ha, o farzı kılıp Tesbihi yaptıktan sonra sünnet kılınabilir. Akşam namazından sonra sünnet var. O tesbihi yapıp ondan sonra o sünnet kılınır. Yatsı namazından sonra sünnet var. O tesbihi yapıp ondan sonra o sünnetin kılınması e, gerekir. Çünkü Aysel ve bunu terk etmedi. Hatta Ali radıyallahu anh kendisi diyor ki ben hiçbir zaman farzdan sonraki duaları terk etmedim. Tesbihi ve duaları terk etmedim. Diyorlar ki ey Ali sıffinde de mi terk etmedin? Yani sıffin çok şeditti. Sıffin savaşında, sıffin muharebesinde de mi terk etmedin? Diyor ki sıffinde bile terk etmedim. Dolayısıyla inşallah e, bunun böyle bilinmesi e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu en güzel yoldur biliyorsunuz. Eee... Cami Camide namaz sonrası musafaha yapmak bidattır arkadaşlar. Camide namaz sonrası musafaha yapmak nedir diyorlar. Kardeş sormuş ben de diyorum ki yani böyle bir şeyin delili olmadığı için böyle musafahlaşmak bidattır. Bundan kaçınmaya gayret ediyoruz. Ancak yolumuzu kesiyorlar bazen yaşlılar, ihtiyarlar, iyi niyetliler tabi bilmiyorlar. Elini atıyor, o elini attığı zaman ben nasılsınız diyorum yani bir şekilde... Hani, wel Allah kabuletsin. Speciaal met de yok, misafhaa terk terk sünnet Allah kabuletsin. Soort woorden gebruiken. Dat zijn bedaard. Als iemand naar ons vraagt, wat is Hassan? We zeggen nee. Er is geen Hassan. Omdat we de Sunnah in twee delen verdelen: de Sunnah het Rasulullah wa Sallallahu alaihi wasallam heeft De Allah wa Allah Resulü ve Vesselam'e zor değildi. Aleyhisselatü Vesselam niçin imkan olduğu halde namazdan sonra kimsenin elini sıkıp da Allah kabul etsin demedi. Aleyhisselatü Vesselam bunu terk etmişse biz de terk edeceğiz. Çünkü imkan dahilinde bir şey bu. Zor bir şey değil yani. Biz niçin böyle bir süsleme içerisine girdik? Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam bunu yapsaydı bizler içinde sünnet olurdu. Bu biz de yapardık. Ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği şeyi terk etmekte sünnettir <Gülüyor> musafahanın sünneti nedir yani kişinin bir yerden bir yere giderken bir yere ulaştığı zaman musafaha yapması sünnette var yani el sıkışmak dikkat edin biz burada el sıkışmaya musafaha yapmaya bir şey demiyoruz ancak bugün bizim konuştuğumuz bu uygulama nedir arkadaşlar Sizin sorduğunuz nedir? Namaz sonrası musafaha diye sordunuz. Ne demek bu? Ne ne demek bu? Ee, yani bir yer tahsis edildi. Ey mukayyet yapıldı. Yani ibadetin yerini ve zamanını şeklini belirleyen Resulullah'tır. O yüzden namazdan sonra mukayyettir. Böyle bir yer tahsis etmek. Heh. Yeri ve zamanı Allah belirler ve Resulü belirler. Dolayısıyla biz cuma namazını İşte ya bugün perşembe kılalım, yarın yağmurlu olalım. Böyle bir şeyimiz yok yani, böyle bir lüksümüz yok yani. Ya da buna benzer başka şeyler. Dolayısıyla ibadetlerin yeri, örnek secdede ne söyleyeceğiz, rükuda ne söyleyeceğiz, kıyamda ne söyleyeceğiz, ne zaman imsak girecek, ne zaman iftar girecek, ne yapacağız? Bunların hepsi, hangi aylar haram aylarıdır, hangi aylar ibadet aylarıdır, hangi ayda ne yapacağız falan bunların hepsi yer ve zaman Allah belirler. Dolayısıyla biz daha önce bizi dinleyen kardeşler bilirler. Biz diyoruz ki ibadetler tümünde mutlak ve mukayyet olarak ikiye ayrılır. Mutlak olan önü açık olandır. Mukayyet olan sınırlı olandır. Yani yeri ve sınırı Allah ve Resulü tarafından belirlenmiş. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırakınız namazdan sonra musafaha yapmayı elini açıp dua bile etmedi Aleyhisselatü Vesselam. Yani böyle beş vakit namazın ardından işte demin okudum dikkat edin ben ses kaydediliyor diye tamamını okudum ki insanlar olur ki buradan sünnete göre tesbih yapmak isteyen olursa inşallah en azından bu dersten nasip alır da bu da benim için hayır olur ümidiyle okudum ancak aleyhissalatü vesselam ee, subhanallah elhamdülillah dedikten sonra el açıp da dua etmedi aleyhissalatü vesselam çünkü nakillerde böyle bir şey yok kaynaklarımızda böyle bir şey yok İşte bu da oraya sokulan bir bidattır. Oraya sokulan bir bidat olduğu gibi onu mukayyet yaptıkları için onu mukayyet yaptıkları için yani oraya tahsis ettikleri için bidattır. Ancak normalde el açıp dua etmek ise sünnettir. Yani duanın kabul edildiği zaman şu an siz oturduğunuz yerde Rabbinize dua etmek istiyorsanız ellerinizi açabilirsiniz. Çünkü rivayetler var aleyhissalatü vesselam koltuk altı beyazlığı görününceye kadar ellerini açtı. Açarsınız. Ancak nerede açtığına ve nerede dua ettiğine bakmak gerekir. Mesela duanın makbul olduğu zamanlar. işte Cuma gününün son saati mesela. Veya iftar vakti. Kişinin duasının makbul olacağı zaman. Veya hutbede imamın oturduğu esnada. Veya gecenin son üçte biri. Ve buna benzer zamanlarda kişinin elini açıp dua etmesi sünnettir. Ancak Namazdan sonra Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şekilde yapması gerçekten bu bidattır. Çünkü biliyorsunuz namazda duanın yeri neresidir arkadaşlar? Secdededir ve selamdan öncedir. Şimdi siz sormaya devam ediyorsunuz. Ben de inşallah cevap vermeye gayret edeyim. Hani demişsiniz ya bu bunlar nereden geldi? Bu ne musaffaha yapmak mı veya diğerleri mi? Bu bid'atler e, camide namazdan sonra musaffaha yapmak ya da biz yapmaya çalışıyoruz sünnet olanı bu bid'atler nereden geldi? Bid'atın tarihini tutmanın da çok önemi yok. Yani ben inşallah sünneti biz bilelim hak olanı batıl bizim için çok mühim değil. Fatiha okunması namazda herkes ayrı mı yoksa e, herkes ayrı mı yoksa herkes tek tek kısık ses ile mi okunması sünnettir demişsiniz. Fatiha okunması yani herkes ayrı mı yani cemaatle kılınan namazda herhalde bu. Şimdi sessiz olan namazlarda yani cehri olmayan, açıktan okunmayan, imamın açıktan okumadığı e, zaman Ee, biz içimizden okuruz yani sesli kendimize okuruz kendi işiteceğimiz kadar ben sırayla gidiyorum kardeşim ben üstten okuyup gidiyorum şimdi Fatiha suresi Fatiha suresi ee, kişi kişi imamın arkasındayken im, imam okursa susup dinleyecek imam okurken ancak imamın sustuğu yerlerde sustuğu rekatlarda diyelim ki birle ikide okuyor sesli okuyor imam Fatiha'yı bitirdi Fatiha'yı bitirdikten sonra imam susarsa imam susarsa ey bugün şafiilerin iştihadı bu olduğu için şafii olan imamlar susup cemaatin okumasını dinliyorlar çünkü onlara göre İmamın okuması yetmiyor, cemaatin de okuması gerekir. Hanefilerde de imamın okuması imamın okuması cemaat adına da olduğu için yeterlidir, cemaatin okunmasına gerek yoktur. Peki bu konuda takip edilecek en doğru yol hangisidir? İnşallah bunun üzerinde biraz duralım. E, yalnız ben kısa cevap vermeye çalışıyorum. Siz mümkün mertebe nasibinizi almaya çalışın bundan. Şimdi. İmam okurken günümüzde şafi mezhebine mensup olanlar imam okuyor, bitiriyor, az bir süre bekliyor. Bu sefer kendileri o sırada okuyorlar. Ancak kendileri bitiremeden imam diğer surenin veya diğer ayetlerin e, okumaya başlıyor. Bu arada imama tabi olan kişi de okumaya devam ediyor. Yani imam okuyor kendisi de okuyor. Bu yanlış. Hanefilerin ise dört rekatlık namazlarda bile hiçbir şey okumamaları onların da bu konuda imama tabi olması bu da sünnete aykırıdır. Doğrusu imam okuduğu zaman susup dinlemek gerekir. Çünkü Allah azze ve celle ayette diyor ki Kur'an okunduğu zaman susup dinleyiniz ki merhamete eresiniz. Ve yine e, ve yine Fatiha'sı Fatiha'sız e, Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Yani tek başına kıldığı zaman biliyorsunuz Fatiha rükkundur. Mutlaka okunması gerekir. Ha, İmam Elbani Rahimahullah bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve konuyla ilgili birçok hadisi bir araya getirerek şöyle demiştir. Diyor ki İmam İmam okuyorsa imam dinlenir. Ancak imam susarsa imam sustulu sürece Fatiha okumaya çalışılır. Kişi okumaya çalışır. Ey başlar. Diyelim ki imam dedi ki "Velal dedi. Bitirdi siz başlarsınız. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmâner rahîm mâlikiyevmiddîn. İmam tekrar kıraata başlayınca susarsınız. Hemen susarsınız. O an kesersiniz. Niye? Çünkü Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arkasına dönüp diyor ki birileri benimle mi yarışıyor diyor. Yani okumada diyor birileri benimle mi yarışıyor? Ey aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz namazdayken önünü gördüğü gibi arkasını da görürdü. Allah azza ve celle ona öyle bir mucize vermişti. Ey aleyhissalatü vesselam diyor ben sizi diyor önümde gördüğüm gibi namazdayken arkamda da görürüm. Ve aleyhissalatü vesselam sesini, kıraatini yani okuma dinlemeyip okuyanları ayet mesela bu böylece uyarmıştır. İşte bizde hatta e, İmam Elbani rahim babası e, böyle çok taasib bir hanefiydi. idi. Henüz İmam Elbani çocuk olduğu dönemler bölgenin imamı İmam Elbani'yi şikayet etti babasına. Dedi ki senin bu oğlun dedi namazdayken Fatiha'yı okuyor bana tabi olduğu halde. Öyle deyince <gülüyor> babası bunu çağırdı ve dedi ki sen niçin dedi imamın arkasında Fatiha'yı okuyorsun veya kıraat okuyorsun? İmam Erbani dedi ki ne niçin okumayayım? Daha çocuk 10 yaşında falan olduğu söyleniyor yani o zamanlar. Babası dedi ki imam zaten okuyor sen niçin okuyorsun? O zaman dedi ki. E babacığım dedi ben bundan sonra tahiyatı da okumayacağım. <gülüyor> Niçin dedi babası? İmam okumuyor mu ki dedi. İmam zaten dedi tahiyatı okuyor o zaman benim okumama ne gerek var dedi. O yaşta dediler babasına öyle bir cevap verdi ki babası ne cevap vereceğini bilemedi. Anlıyorsunuz değil mi? Dolayısıyla Fatiha'nın imkan dahilinde okunması gerekir. Zaten imamın sessiz okuduğu yerlerde kesin okuyacağız. İmamın sesli okuduğu yerlerde ise imam okurken dinleriz. İmam susarsa kendimiz okuruz. Ancak imam beklemedi. Fatiha'yı bitirdi arkasından kıraat getirdi onu da bitti. Yani hiç beklemedi o zaman biz imama tabiiz. İnşallah konu anlaşılmıştır. Ve bu dört parmak herhalde yukarıda geçen bir soru daha vardı. Kıyamda ayak arası dört parmak tutmak mecburi sünnet olan Nasıldır diyor, mecburi midir diye soruyor kardeşimiz. Yani diyor ki iki ayağımızın arası diyor dört parmak mı olacak? İki, iki e, ayağımızın arası yani kıyamdayken, kıyamda değil mi bu? Kıyamdayken iki ayağımızın arası evet dört parmak mı olacak şeklinde bir soru sormuş kardeşimiz. Şimdi ben size söyleyeyim dört parmak ne kadar arkadaşlar? Dört parmak çok az bir şey yani. Ne kadar diyebiliriz? Herhalde... bir 6-7 alt, santim bir şey gelir yani. Dört parmak. Ha Böyle mi soruyorsunuz? İşte bunun aslını bilsek... Bak siz nereden geldiğini soruyorsunuz. Ben nereden geldiğini araştırmam. Ben sünnettekine bakarım. Sünnetteki şekli nedir onu konuşuruz inşallah biz. Yani bunu kim söyledi, kim uydurdu? Hani bu aynı askerlik biri ortaya bir şey atıyor... Kimin söylediği belli değil yani askerlik düşecek der bu lafı bu yalanı biri atar sonra döner döner döner ondan ona en son o kişiye gelir o kişi de birinden duyar aradan zaman geçmiştir e, askerlik düşecekmiş Allah Allah de, buna sevinmeye başlar halbuki ortaya atan kendisidir asıl haber kaynağı. Dolayısıyla bunun önemi yok bu dört parmak konusunda ilim ehlinin sünnetteki yeri konusunda asıl olan nedir ona bakmak gerekir. Şimdi dört parmak duran bir kimseyi dört, dört parmak e, dört parmak arası duran bir kimseyi dört parmak duran yani dört par, kişi sağ ayağıyla sol ayağının arasını kastediyor. Burada dört parmaktan kasıt odur. Yani kendi iki ayağını. Ancak Mekke döneminde sanırım diyorsunuz ayaklarını birleştiriliyor. Yani bu birleştirme saftaki birleştirmedir. Yani sağındakine yapışmak solundakine yapışmakla alakalı bir birleştirmedir. Ancak bugün günümüzde dört parmak iki ayağın arası dört parmak olacak dedikleri efendim iki ayağın arası. Şimdi ben size bir soru sorayım. İki ayağı üzerinde duran yani dört parmak olarak bırakan kimseyi yitiniz. O kişiyi yittiğiniz zaman rahat bir şekilde geriye düşebilir. Yani göğsünden yit yittiğiniz zaman. O yüzden ilim ehli demişlerdir ki burada ölçü omuz hizasıdır. Kişinin en rahat duracağı şekilde. Yani ne çok açacak, ayağını böyle çok açmayacak, çok da kapatmayacak. Çünkü bu ikisi de, bu ikisi de kişinin... Ee, Kıyam sağlam kıyamda sağlam durmasına engel olan şeylerdir. Dolayısıyla böyle bir ölçü tahsis edilmemiştir. O yüzden kişinin en rahat duracağı kıyamdaki pozisyonu ise omuz hizasında yani omuzlarını geçmeyecek ve yine aynı şekilde ayaklarını birbirine çok yaklaştırmayacak en doğrusunu bilen Allah'tır. Okumaya devam ediyorum inşallah. Şimdi eğer siz böyle çok şey yaparsanız ben birini bitirmeden inşallah bak mesela ben şu an az önce anlattığım konuyu okuyorum. Tesbihi elle çekiyorum kitapta bile esas olan sayı 33 olması diyor. Böyle kitapları nasıl yapacağız böyle bir şey demişsiniz elbette. Siz namazdan sonraki tesbihte 34 yaparsanız bidatçı olursunuz ve o şey merduttur, reddedilir. İşte o mukayyet bir sayıdır, mukayyet bir tesbihdir. 33-33-33. Hiç kimse çıkıp da kafasından diyemez ki ben 330 yap yapacağım çünkü bu tesbihdir, zikirdir. Ne yapacak? Namazdan sonra 33, subhanallah 33, elhamdülillah 33, Allahu Ekber der. Ondan sonra Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek istiyorsa namaz bittikten sonra yani namazdan sonraki zikir bittikten sonra istediği kadar söyler. Yolda yürürken söyler, başka zaman söyler, yatarken söyler. Ey saymaksızın söyler, dilediği kadar söyler. Anladınız mı? Zikir mutlak ve mukayyettir. Mukayyet olan İşte o farz namazından sonra sizin de örnek verdiğiniz 33-33-33 bu mukayyettir. Sayıyı Allah Resulü belirlemiştir. Ama siz subhanallah, elhamdülillâllâhu ekber demek isterseniz saymaksızın dilediğiniz kadar söylersiniz. Ey yürürken, otururken ne zaman isterseniz. Evet, tesbihi elle çekmek. Sünnet olan budur elle tesbih yani bu parmak boğumlarıyla parmaklarla yapmak sünnettir. Bunun da doğrusu sağdan sola doğru yapılmasıdır Bazılarının biz görüyoruz mesela sol eliyle yapmayacak hayır sağdandır sağla yapacak ve sağdan yaparken de sağdan başlıyor adam mesela diyelim ki sağ avucumuza şöyle bir bakalım sağ baş parmaktan başlıyor. Solda, solda e, serçe parmağında bitiriyor. Sonra tekrar soldan sağa doğru gidiyor. Bu doğru değildir. Doğru olanı sağdan sola ey tekrar sağdan sola. Yani bunu sürekli yani baş parmaktan serçe parmağında bitirecek. Devam etmesi gerekiyor tekrar baş parmaktan serçe parmağına. Çünkü hayır sürekli sağdan başlar. Kur'an okuduktan sonra sadakallahul azim demek bidattır. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam böyle bir şey dememiştir. Onun ashabı böyle bir şey dememiştir. Dolayısıyla onların demediği şeyi söylemek bidattır. Sadakallahul azim gibi Aleyhisselatü Vesselam birçok mektuplarında yani mektuplar yazmış. Efendime söyleyeyim değişik ülkelere şunlara bunlara ve Hudbetul Hacı'ya çıktığı zaman ayetler okuduğu halde bunları söylememiştir. Evet. Boncuk ile çekmek zaten bir daha. Arkadaşlar ben inşallah müsaade isteyeceğim. Yoruldum ama son olarak yani demek istediğim devamı gelmesin soruların. Evet. Bidatların ortadan kaldırılması gerekir. Bu konuda Sünnetin ihyası, yani doğru olanın <gülüyor> doğru olanın yapılması ile ilgili, doğru olanın yapılması ile ilgili, e, yani Sünnet olanın yapılması, kınayıcının kınamasından korkulmadan yapılması, yapılması gerekenleri yapmamız gerekir. Alimler ne demişler, Kardeş inşallah bidat dersini o yüzden işliyoruz. Orada hadislerin şey ilim ehlimizin ne söyledikleriyle ilgili, eğer bidatla ilgili dersimizin serisini takip ederseniz Allah'ın izniyle orada bunları sıralayabiliriz. Şu an kim ne söylemiş? Mesela az önce Abdullah ibni Mesud'tan, Umar radıyallahu anhten ders içerisinde örnekler verdim, onların sözlerini ve yine İbn Rejeb rahimallah, yine Efendimiz İmam Şevkani, İbn Hacer ve bunların bidatla ilgili ne söylediklerini yeri geldiği yerine göre, yerine göre konuya göre inşallah ifade ediyoruz orada da ne yapılması gerektiğiyle ilgili Allah'ın izniyle ders devam edecek zaten dikkat ederseniz bidat dört diye bir başlık attık bunun sebebi bu bir seri şeklinde bidat konusunun önemini bildiğimiz için ey ümmete verdiği zararları bildiğimiz için üzerinde uzun uzun durmayı inşallah uygun gördük ee, inşallah inşallah Ee, bu sorularınız karşılık bulmuştur. Allah sizlerden razı olsun. Hakkınıza helal edin. Adihi vallahu a'lem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ani Muhammed. Subhaneke bihamdik. Eşhedu en la ilaha illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketuhu.